Albert Camus, Sisyphos Söyleni Seslendiren Gizem Büşra Özdamar Ruhum, Ölümsüz Yaşamın Ardından Koşma Olanaklar Alanını Tüketmeye Bak Pindaros Bu kitap, hız yılımızda dağınık olarak bulabileceğimiz uyumsuz bir duyarlığı ele alıyor. Çağımızın gerçek anlamda tanımadığı bir uyumsuz felsefeyi değil. Bu bakımdan bu sayfaların kimi çağdaş düşüncelere neler borçlu olduğunu belirtmekle başlamak temel bir dürüstlük gereği. Bunu gizlemek kaygısından öylesine uzağım ki bu düşüncelerin bütün yapıt boyunca anılıp yorumlandıkları açıkça görünecektir. Ama şimdiye kadar bir sonuç olarak ele alınan uyumsuzun, bu denemede bir çıkış noktası olarak ele alındığını belirtmek de yararlı olur. Bu bakımdan yorumumun geçici bir yanı bulunduğu söylenebilir. Yo yol açtığı durum ön yargıya gelmez. Burada düşüncenin katıksız durumunda bir sıkıntısı betimlenmiştir yalnızca. Şimdilik hiçbir metafizik, hiçbir inanç katılmamıştır içine. Bu kitabın sınırları ve biricik kesin tutumu da bunlardır. Uyumsuz bir uslama Uyumsuz ve intihar Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır. İntihar Yaşamın yaşanmaya değip değmediğinde bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Gerisi dünyanın üç boyutlu olup olmadığı, aklın dokuz mu yoksa on iki ulamı mı bulunduğu sonra gelir. Oyundur bunlar. İlkin yanıt vermek gerekir. Nietzsche'nin istediği gibi bir filozofun saygıdeğer olabilmek için başkalarına öğütlediğini önce kendisi yapması gerektiği düşünülürse bu yanıtın önemi iyice anlaşılır. Çünkü yanıt kesin davranıştan önce gelecektir. Gönlümüzle sezdiğimiz şeyler bunlar ama aklımıza da aydınlık gelmeleri için derinleştirilmeleri gerekir. Bir sorunun bir başka sorundan daha önce sonuçlandırılması gerektiğini neye göre yargılamalı diye sorulursa, gerektirdiği eylemlere göre diye yanıt veririm. Hiç kimsenin varlığın özüyle ilgili bir kanıt uğruna öldüğünü görmedin. Önemli bir bilim gerçeğine varmış olan Galile, bu gerçek yaşamını tehlikeye sokar sokmaz, büyük bir rahatlıkla dönüverdi ondan. Bir bakıma da iyi etti. Uğrunda yakılıp ölmeye değmezdi bu gerçek. Dünya mı güneşin çevresinde döner, güneş mi dünyanın çevresinde, hiç mi hiç önemi yok bunun? Kısacası değersiz bir sorun. Buna karşılık yaşamın yaşamaya değmediği düşüncesine vardıkları için ölen nice insanlar görüyorum. Kendileri için bir yaşama nedeni olan, yaşama nedeni denilen şey aynı zamanda çok güzel bir ölme nedenidir de. Düşünceler ya da düşler uğrunda aykırı biçimde ölüme giden başka insanlar görüyor. Böylece ilk baştan yanıtlanması gereken sorunun yaşamın anlamı olduğu yargısına varıyorum. Nasıl yanıtlamalı bunu? Bütün temel sorunlar üzerinde kişiyi başkalarını öldürtmeye yönelten ya da onun yaşama tutkusunu on katına çıkaran sorunları söylemek istiyorum. Yalnız iki düşünce yöntemi bulunabilir. La Palisa yöntemiyle Don Quixote yöntemi. Çoğunlukla aydınlığa aynı zamanda erişmemizi sağlayacak bir şey varsa, o da açıklıkla içlilik arasında kurulan dengedir. Aynı zamanda hem alabildiğine alçak gönüllü, hem alabildiğine dokunaklı bir konuda, Bilgiç, alışılage, alışılmış eğitişim, sağduyu ile sevecenlikten doğan, daha alçak gönüllü bir düşünce tutumuna bırakmalı yerini. Bunu tasarlamak hiç de zor değil. Şimdiye kadar intihar, yalnızca toplumsal bir olay olarak ele alınmıştır. Buradaysa, tam tersine bireysel düşünceyle intihar arasındaki ilişki söz konusu. Böyle bir eylem, yüreğin sessizliğinde, Tıpkı büyük bir yapıt gibi hazırlanır. İnsan kendi de bilmez bunu. Bir akşam teteye basar ya da kendini sulara bırakır. Bir gün bana intihar etmiş bir emlak yöneticisinden sözel, söz ederken, 5 yıl önce kızını yitirdiğini, o zamandan beri çok değiştiğini, bu olayın onu için için yediğini söylemişlerdi. Bundan daha uygun bir sözcük bulunamaz. Düşünmeye başlamak, için için yenmeye başlamaktır. Bu başlangıçta toplumun fazla bir etkisi yoktur. Kurt, insanın yüreğindedir. Yürekte aramak gerekir onu. Yaşam karşısında uyanıklıktan ışık dışına kaçışa götüren bu ölümcül oyunu izlemek, anlamak gerekir. Bir intiharın birçok nedenleri vardır. Ama genel olarak en çok göze çarpanları... En etkenleri olmamıştır. İnsanın bir düşünce sonucu intihar ettiği enderdir. Gene de bu varsayımı konu dışı bırakmamak gerekir. Bunalımı başlatan şeyi denetleyebilmek hemen her zaman olanı, olanaksızdır. Gazeteler sık sık gizli kederlerden ya da iyileşmez hastalıklardan söz ederler. Geçerlidir bu açıklamalar. Ama o gün umutsuz kişinin bir dostu kendisiyle ilgisiz bir tavırla konuşmuş mudur, konuşmamış mıdır, bilmek gerekirdi. Suçludur o. Çünkü böyle bir davranış daha askıda bulunan bütün hınçları, bütün bıkkınlıkları vermeye yetebilir. Ama aklın hangi dakikada... Hangi davranışla ölümü seçtiğini saptamak güç olsa bile, eylemin kendisinden bu eylemin gerektirdiği sonuçları çıkarmak o kadar güç değil. Kendini öldürmek, bir anlamda melodramlarda olduğu gibi içindekini söylemektir. Yaşamın bizi aştığını ya da yaşamı anlamadığımızı söylemektir. Yine de örneklemeleri fazla ileri götürmeyelim de bilinen sözcüklere dönelim. Yalnızca... Çabalamaya değmez demektir kendini öldürmek. Yaşamak hiçbir zaman kolay değildir kuşkusuz. Birincisi, alışkanlık olan birçok nedenlerden dolayı yaşamın buyurduklarını yapar. Dur, yapar dururuz. isteyerek ölmek, bu alışkanlığın gülünçlüğünün, yaşamak için hiçbir derin neden bulunmadığının, her gün yenilenen bu çırpınmanın, anlamsızlığının. Acı çekmenin yararsızlığının içgüdüyle de olsa benimsenmiş olmasını gerektirir. Varlığı yaşaması için gerekli olan uykudan yoksun bırakan bu çok önemli duygu nedir? Kötü nedenlerle de açıklansa, açıklanabilen bir dünya, dost bir dünyadır. Ama... Tersine, birdenbire düşlerden, ışıklardan yoksun kalmış bir dünyada kendini yabancı bulur insan. Yeterilmiş bir yurdun anısından ya da adanmış bir toprağın umudundan yoksun olduğu için bu sürgünlük çaresizdir. İnsanla yaşamın, oyuncuyla dekoru arasındaki bu kopma uyumsuzluk duygusunun ta kendisidir. Sağlam insanlar arasında bile kendi intiharını düşünmemiş bir kimseye rastlanamayacağına göre, bu duyguyla hiçliği istemek arasında dolaysız bir bağ bulunduğu fazla açıklama yapılmadan da benimsenebilir. İşte bu denemenin konusu, uyumsuz ile intihar arasındaki bu bağıntı, intiharın uyumsuz için tam olarak hangi ölçüde bir çözüm olduğu. Hileye kaçmayan bir insanın eylemini, doğru bildiğine göre ayarlaması gerektiği ilki olarak benimsenebilir. Öyleyse davranışını var olmanın uyumsuzluğu konusundaki inancı yönet, yönetmelidir. Böyle bir sonuç anlaşılmaz bir durumun en kısa zamanda terk edilmesini gerektirir mi, gerektirmez mi? Bu soruyu yapmacık dokunulaklıklara kapılmadan açık açık sormak haklı bir merakın sonucudur. Ama söylemek bile fazla. Ben burada kendi kendileriyle uzlaşmaya hazır insanlardan söz ediyorum. Açık terimlerle ortaya konulunca bu sorun aynı zamanda hem basit hem de çözülmez görünebilir. Yanlış olarak basit soruların basitlikte kendilerinden geri kalmayan yanıtlar getirdikleri, açıklığın açıklığı gerektirdiği tasarlanır. Deneye başvurulmadan ve terimlerin yerleri değiştirilerek bakılınca, insanın kendisini öldürmesinde de, öldürmemesinde de, felsefe açısından yalnız iki çözüm varmış gibi görünür. Biri evet, öteki hayır. Ama nerede? Herhangi bir sonuçta karar kılmadan, durmamacısına soru soranların da hakkını vermek gerekir. Pek de alay etmiyorum burada. çoğunluk söz konusu. Hayır yanıtını verenlerin, ''Evet'' diye düşünüyormuş gibi davrandıklarını da unutmuyorum. Nietzsche'nin değer ölçüsünü benimsersek, şu ya da bu biçimde ''Evet'' diye düşünüyorlar demektir. Buna karşılık intihar eden kişilerin yaşamın anlamından emin bulundukları da çok olur. Bu çelişkiler süreklidir. Hatta mantık özleminin en çok duyulduğu bu, nok bu noktada, görülmedik ölçüde canlı oldukları bile söylenebilir. felsefe kuramlarını bu kuramları yayınlayanların davranışlarıyla karşılaştırmak beylik bir beylik bir şey ama yazının malı olan Kirilov, söylenceden doğan Peregrinus, varsayımdan gelen Jules bir yana bırakılırsa yaşamının bir anlamı bulunduğunu iddia düşünürlerde düşünürlerden hiçbirinin zengin bir sofra başında intiharı övdüğünü Yaşamanın bir anlamı bulunduğunu yatsıyan düşünürlerden hiçbirinin mantıklarını yaşamayı ya da yatsımaya kadar götürmediğini söylemek gerek. Chopin pek zengin bir sofra başında intiharı övdüğünü sık sık anlatıp gülerler. Şakaya alınacak hiçbir şey yok bunda. Acıklıyı ciddiye almamak o kadar da ağır bir şey değil. Ama bu tutumu benimseyen kişi hakkındaki yargıyı eninde sonunda tutumun kendisi verir. Öyleyse, bu çelişkiler, belirsizlikler karşısında, yaşama konusundaki kanı ile onu bırakmak için yapılan edin arasında hiçbir ilişki bulunmadığına mı inanmalı? Hiçbir şeyi büyütmeyelim. Bir insanın yaşama bağlanışında, dünyanın bütün düşkünlüklerinden daha güçlü bir şey vardır. Bedenin yargısı, aklın yargısından hiç de aşağı değildir. Beden de yok oluş karşısında geriler. Düşünme alışkanlığını edinmeden yaşamaya alışırız. Bizi ölüme her gün biraz daha yaklaştıran bu koşuda bedenin bu önlenmez önceliği sürüp gider. Kısacası bu çelişkenin özü, savaşma diye adlandıracağım şeydedir. Çünkü Pascal'ın anladığı anlamdaki oyalanmadan hem az hem de fazladır. Bu denemenin üçüncü konusu olan ölümcül sıvışma, umuttur hak edilmesi gereken bir başka yaşam umudu ya da yaşamın kendisi için değil de onu aşan büyük bir düşünce için, en yüce olan için yaşayanların hilesi ona bir anlam verir ve ona ihanet eder. Her şey işi karıştırıyor böylece. Buraya kadar sözcükler üzerinde oynanması, yaşama bir anlam vermeyi yatsımanın ister istemez yaşamın yaşama çabasına değmediğini söylemeye götürdüğüne inanılıyormuş gibi davranılması boşuna değil. Gerçekte bu iki yargı arasında zorunlu hiçbir ölçü yok. Ne var ki şimdiye kadar belirtilen karışıklıklara, kopmalara, tutarsızlıklara kapılarak yolumuzu şaşırmaktan kaçınmamız gerek her şeyi bir yana atıp dost doğru gerçek soruna yönelmek gerek. Yaşam yaşanmaya değmediği için insan kendisini öldürür. İşte bir gerçek kuşkusuz ama kısır bir gerçek. Çünkü fazlasıyla açık. Ama yaşamaya yöneltilen bu aşağılama, bu yalanlama hiçbir anlamı olmamasından mı geliyor? Uyumsuz olması, umut ya da intihar yoluyla kendisinden sıyrılmayı mı gerektiriyor? Geri kalan her şeyi bir yana atmalı ve bu konuyu gün ışığına çıkarmalı işte. Bunu izlemeli, bunu açıklamalı. Uyumsuz, ölmeyi mi buyurur? Bütün sorunlardan önce bu sorunu ele almak, bunu yaparken de bütün düşünce yöntemlerinin, ereksiz us oyunlarının dışında kalmak gerek. Nesnel düşüncenin ne yapıp yapıp her soruna karıştırdığı tin bilimin ince ayrımların çelişkilerin bu araştırmada bu tutkuda yeri yok. Yalnızca haksız, yani mantıklı bir düşünce gerek ona. Kolay değildir bu. Mantıklı olmak her zaman kolaydır. Sonuna kadar mantıklı olmaksa neredeyse olanaksız bir şey. Kendi ellerinden ölen insanlar böylece duygularının eğimini sonuna kadar izlerler. İntihar üzerinde düşünmek, beni ilgilendiren biricik sorunu ortaya atmak olanağını veriyor bana. Ölüme kadar süren bir mantık var mıdır? Bunu ancak kaynağını belirteyim uslamayı, düzensiz tutkuya kapılmadan, yalnız açıklığın ışığında sürdürmekle bilebilirim. Bu da uyumsuz uslama dediğim şeydir. Birçokları başladılar buna ama bağlı kaldılar mı şimdilik bilmiyorum. Kar Jaspers, dünyayı birlik içinde kurmanın olanaksızlığını belirterek, ''Bu sınırlama kendi kendime getiriyor beni. Ancak belirlemekte kaldığım nesnel bir görüş açısının ardına çekilemeyeceğim yere, kendi kendimin de başkasının yaşamının da benim için artık nesne olmadığı yere getiriyor.'' diye haykırdığı zaman, düşüncenin sınırlarına ulaştığı bu ıssız ve susuz yerleri anar. Başka birçoklarından sonra... Başka birçoklarından sonra evet, kuşkusuz ama başkaları buradan çıkmakta ne kadar acele etmişlerdir. Düşüncenin bocaladığı bu son dönemece birçok insanlar varmışlardır. Hem de en alçak gönüllüleri. Bu kişiler o zaman en değerli şeylerinden, yaşamlarından vazgeçiyorlardı. Başkaları, düşünce prensleri de vazgeçtiler. Ama düşüncelerinin intiharında, düşüncelerinin en arı ayaklanmasında gerçekleştirdiler bu el çekişi. Oysa gerçek çaba, burada elden geldiğince fazla kalmak, bu uzak bölgelerin garip bitkilerini yakından incelemektir. Direnim ile açık görüşlülük, uyumsuzun, umudun ve ölümün birbirlerine karşılık verdikleri bu el birbirlerine karşılık verdikleri bu insan dışı oyunun ayrıcalıklı seyircileridirler. O zaman us, bu hem ilkel hem de alabildiğini incelmiş dansın figürlerini daha örneklendirmeden de, daha kendisi yaşamadan da çözümleyebilir. Uyumsuz Duvarlar Derin duygularda. Büyük yapıtlar gibi bilinçli olarak söylediklerinden daha fazla anlam taşır her zaman. Bir ruhta, bir devinimin ya da bir tiksintinin sürekliliği, yapma ya da düşünme alışkanlıklarında da görülür. Ruhun kendisinin bile bilmediği sonuçlarda sürer gider. Büyük duygular evrenlerini kendileriyle birlikte dolaştırırlar. Görkemli ya da düşkün içinde kendi iklimlerine kavuştukları, yalnız kendilerine özgü bir dünyayı tutkularıyla aydınlatırlar. Bir kıskançlık, bir hırs, bir bencillik ya da bir cömertlik evreni vardır. Bir evren, yani bir metafizik ve bir tinsel tutum. Önceden belirlenmiş duygular için doğru olan şey, temellerinde bize güzelin verdiği ya da uyumsuzun uyandırdığı coşkunluklar kadar belirsiz, aynı zamanda hem o kadar karışık, hem o kadar kesin, hem o kadar uzak, hem de o kadar hazır olan coşkunluklar için daha da doğru olacaktır. Uyumsuzluk duygusu her sokağın dönemecinde, her adamın yüzüne çarpabilir. O durumuyla gönül yakıcı çıplaklığı, parıltısız ışığı içinde kavranılmaz bir şeydir. Ama bu güçlük bile düşünülmeye değer. Bir insanın bizim için her zaman bilinmez kaldığı, bizi aşan, indirgenmez bir yanı bulunduğu belki de doğrudur. Ama gerçekte insanları tanırım davranışlarından, eylemlerinin bütününden, geçişlerinin yaşamada yarattığı sonuçlardan bilirim onları. Aynı biçimde sonuçlarının toplamını akıl düzeyinde bir araya getirir, bütün yüzlerini kavrayıp dikkate alır, evrenlerini yeniden çizer. Böylece çözümlemenin hiç mi hiç kavrayamayacağı bütün bu akla aykırı duyguları gerçekte tanıyabilir, gerçekte değerlendirebilirim. Görünüşe göre, bir oyuncuyu yüz kez gördüm diye onu kişi olarak daha iyi tanıyamayacağım kuşku götürmez. Gene de canlandırdığı kahramanların toplamını yapar da gözden geçirilen yüzüncü kişi de onu birazcık daha fazla tanıdığımı söylersem bunda bir gerçek payı bulunduğunu sezmek zor değildir. Çünkü bu görünüşteki aykırılık aynı zamanda bize yol gösteren bir öyküdür de verdiği bir ders vardır. Bir insanın içten eğilimleri kadar oyunlarıyla da tanımlandığını öğretir. Duygular için de böyle biraz. Kişinin gönlündeyken kavrayamayız bu duyguları. Ama yol açtıkları eylemler, gerektirdikleri düşünce tutumları, bir ölçüde açığa vurur bunları. Bu sözlerle bir yöntemi tanımlamadığım iyice anlaşılıyor. Ama bu yöntemin bilgi yöntemi değil, çözümleme yöntemi olduğu da anlaşılıyor. Çünkü her yöntem bir metafizik gerektirir. Bazı bazı, daha bilmediklerini ileri sürdükleri sonuçları farkında olmadan belli ederler. Böylece, bir kitabın son sayfaları, daha ilk sayfalarındadır. Bu düğüm kaçınılmaz bir şey. Burada tanımlanan yöntem, her türlü gerçek bilginin olanaksız olduğu duygusunu açığa vuruyor. Yalnız, görünüşlerin dökümü yapılabilir. Yalnız, iklim duyurulabilir. Öyleyse, bu kavranılmaz uyumsuzluk duygusuna aklın, yaşama sanatının ya da kısaca sanatın birbirlerinden farklı ama kardeş dünyalarında ulaşabilir miyiz? Uyumsuzluk iklimi başlangıçtadır. Son ise uyumsuz evrendir. Ayrıcalıklı ve amansız yüzünü parıldatmak üzere dünyayı kendine özgü bir ışıkla aydınlatan şu düşünce tutumudur.